Umru ağır yürüyenle müziğin başka türlüsü.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 Danny Clark yani kırkların eline. ellerin en büyük Yani hala da <gülüyor> ama rahmetli hepsi evet. evet ödülü de bir kayıttı bu arada bildiğimiz evet. kadarıyla yani Fran Fransi Bolandı yani. onu Hı. unutmayalım o da çok yüksek bir müzisyen Belçikalıdır ama Amerika'da hep araşmanlar yazıyordu müsyenlere Evet. Çok hızlı bir giriş yaptık değil mi e, programa? E, çok keyifli. <gülüyor> çok çok. <gülüyor> çok güzel bir giriş. dinlersen. Sonra bir tam daha vardı ikinciyi. Bu ilk pila. ikinci de vardı. Onu kaldı evde kaldı şeydi. Evet. Bırakta. Bırakta kaldı. Evet. Onu, orada da oradaki şeylerimiz vardı. Evet. İspanyol'da yaşıyorsunuz. Evet. Buraya oh. geldiniz. Bizi mutlu ettiniz. Oh, sağ sal. Umarım kalırsınız ha. biraz daha. ...vallahi daha bir, bir ay falan kalırım... ...çok soğuk çünkü İsveç... Hiç, ...burası yaz... ...İsveç'in yazı... Siz kışları bu, bu tarafa giyin. ...hep öyle yapıyor musunuz Vallahi, çok sık geliyor Her misiniz? sene artık geliyorum canım... 2 evet. ay kalıyorum... ...şimdi 5 ay kalmışım... ...oğu bu 5. ay... Öyle miymiş? Yakın zamanda konserler de olacak... ...önümüzdeki yaz... Galiba. ...yaz da... Yaz, ...İstanbul... ...Enternasyonel Jazz Festivali... ...sonra İzmir... ...olacak... Evet. E, Kuşadasında da zaten her seferde seferde bir çalır burada belediye, belediye. Evet. Kuşadası'nın sizin için ayrıca bir önemi de vardı. Ya değil vallahi. Gençlik. işte orada başladım ya müzeye. Onun için ilk banda kuruldu, ilk Kuşadası bandusu. <gülüyor> Oradan bu belediye artık bana ne yapacağını bilmiyor. Böyle <gülüyor> ekili bir de yaptılar en evet. sonunda. Fakat. Hırsızlar geldi çalmak, tropedi çalmaya kalkmışlar. Şuna <gülüyor> eritmişler, çalamamışlardı, çıkaramamış trompeti çoğun. Yani Yaptıracaklar güya, bakalım. Siz ilk orada başlamıştınız değil mi? Yani... Ya orada, evet şey, orada. Evet. Kısaca anlatır Tabi Tabii. De, ya şeyde işte, aa, 1942, 1943, pardon. 1943. İşte...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 Oh, ev, ev ortamı ile oh, öğrenöykuları sıcak. Evet evet evet o ama nasıl? Bah mıydı? Ne çalıyordu Bach, arkada? Batafon Mozart, bütün klasikler yani. Ama demi derler şeyler. Anneniz Basit mi çalıyordu şeyler. Kardeşleriniz mi çalıyordu? E, ablam, iki Ablanız ablam işte piyano çalardı. Evet. Büyük ablam keman çalardı. E, siz çok küçüktünüz. Abim mantelin çok güzel. Beder pül <gülüyor> çalmış <gülüyor> zabanını. Annem Ala seferdi severdi.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 Ve bazen yatınca o anda böyle piynoda çalarlardı ablamlar gene devam bu hep klasikle bak bilanse bak bak ben oldum onun yani çok severim bak. Şimdi bak dünyaya armoniyi öğreten bir insan sanki Allah yollamış git armoniyi öğret dünyaya öyle büyük adam. Ben ben öyle görüyorum. Onun için çok seviyorum tabii o şeylerini.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 Yaptığım zaman müzik çalındığı anda ben hep bu rüyaları görüyorum yani. Hakikat diyorum yani. Gene görüyor musunuz? Ya yani o müzik... yok bitti. O. Bitti. Bitti. Siz çalmaya o, o, başladınız o şimdi. O zaman işte çocuk uyuyorsun <gülüyor> evet. sanki ninni gibi geliyor. Evet. <gülüyor> evet. Onlar. Ama evet. Sonra sizin Kuşadası'na mı yolladılar? Ha o kuş gitti işte işte annem bir gün Hı. bana 12 13 yaşındaydı herhalde. Hadi oğlum ben Ankara'ya gidiyorum. Çok çok kalacağım Ankara'da. Sen babana git. Baba da Kuşadası'nda ziraat müdürü. Hı hı. Ağlı, ben kısa pantolonla geldim oraya falan. Trene gidip, binip gittik işte oraları. Fakat... Ben or o ya çok şanslıyım ben nereye gitsem cennet gibi yerler. <gülüyor> Askerlikte bile bir kura çektim. Aa okuyamıyorum. Yanındaki abi dedi sen cennete gidiyorsun. Neresiymiş orası acaba? Neresi cennet ya Dedi <gülüyor> İskenderun. Hakikaten orası da cennetmiş yani. Askerlik. Hep böyle çok şanslıyım yani. Evet. Ee, ne diyorduk? E bandoyu, Geldik oraya geldik işte oturuyoruz. Eder gidiyor vazifesine bir ben orada hiç gidiyorum deniz kenara gittim hemen tabi o balıkçılar var ağ örüyorlar filan çit yok memlekte ne o, araba otobüs hiçbir şey yok böyle çok güzel bir yerdi ya evet. şimdi ama berbat olmuş yani o kuşarası manaf olmuş ya evet. çok büyümüş böyle orda başladık işte bak. Evet.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 Eee güzel baş Bu benim aklımda kalan bir de bandonun kırbaçlı bir şeydi. Evet, tabii. Tabii biz orada <gülüyor> çocuklar arkadaş baktı. Aa birkaç arkadaş olduk. Bir 1'di, iki oldu, 3 oldu, 4. Aa 4 kişi tablo oynuyoruz hep. <gülüyor> bir de dolap var orada bilir. Kocaman bir dolap. Kahvehane de değil mi? Ha kahve. Kimsesizlikler yok. Hep bu şeyler dışarıda balıkçılar aa yürüyor falan. Çok mazamlı yani. Çok. Ondan sonra bu ne varmış bunun içinde ya bu, bu. dolapların içine sazlar varmış. Saz bu ne bende saz e o Bando sazlarıymış ah bando. Unuttuk ki sonra. Sonra bir haber geldi aa İzmir'den bir bandı şey, hocası geliyor bando kurulacak. Aa biz dördümüz bre. E tamam dedi girelim. <gülüyor> Bekliyoruz hocayı. hocayı bir, bir hoca geldi. Eyvah biz titrimeye başladık. Elinde kırbaç, çizmeler. Şeyler. Eyvah mahvolduk. Korkarak. Demek korkmak da iyi. Demek Çabuk öğreniyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bak orada ben nasıl, notayı nasıl öğrendiğimi hiç hatırlamıyorum. Orada sazlar verdiler. Sazlar kalmış kaç senede, yüz senedir kimse çalmamış. <gülüyor> Herdeler geçmiyor. Ay su. Hoca dedi su atın içine. Su. Gittik attık suları. Karp çalkadı. Baştan çalışmıyor. Öyle. Artık işte bahsediyoruz. Uzun sesler böyle öfleye öfleye. Bir ay oldu. iki ay oldu. Tamam. Üçüncü ay biz çıktık. Şeylerde. Bayramlarda. Dışarıya. Daha ba ba ba ba ba ba ba ba ba ba böyle çalıyoruz yani. Ama bandımız şeydi yani. dokuz kişilik. Çok. Siz trompet mi çalıyordunuz o zaman? Tabii trompet. Trompet uzmandı trompet almışsınız. Mı? Bir de bir parçayı çok sevip böyle gidip kırlarda deniz kıyısında çalıyormuşsunuz. A, çalardım illa. Gönül yakıyormuşsunuz. Oo, <gülüyor> Çocukluk aşkı işte. O Ay, 13 güzel. yaşındaki aşk bir Ge geçti mi sizinle bilmiyorum. <gülüyor> Bana oldu. <gülüyor> Şanslı ama nesiniz? karşıdan karşı konuşmak yok, el tutmak yok böyle, böyle bir şey yani. Mektuplaşma gibi. <gülüyor> Neyse. Arada uzun bir dönemde evet. var da. Ama şimdi şey <gülüyor> a, cennet dediniz hani hep cennete gittim. Hep cennet. askerdi. Neden? Amerika nasıl bir yerdi? Amerika'da cennet cennetse? Aa Amerika. yok Amerika. Valla yaz orada geldi çok. Hep, ben yalnız New York'ta kaldım. <gülüyor> yani ama. Yani insan tuhaf oldu orada o, o yüksek binalar falan böyle pek şey yapmadım sevmedim ama tabi hep kulüplere gidip arkadaşlarla bir ile falan o beni her her yere soktu. Müzik cenneti yani. tabi orası da <gülüyor> müzik caz jazz ee, şey neydi cennet evet. cenneti caz cenneti evet pişman mısınız peki yani Stockholm'e gittiğiniz için Amerika'dan?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 Orası İsveç herkes can seviyor Amerika'dan daha iyi sanki herkese herkes can sevmez ama başka müzikler de severler <gülüyor> evet. ha. dinleyelim bir şeyler daha Aa, vallahi ha, evet mı? bu şeyi Kend koysunlar söyle. neydi Kend 19 ten. evet kantetti neydi 60 5 6 kişilik. kantet evet 5 Açık Hava 1994. Kimler çalacak? <gülüyor> Sizin klasik. İşte İsveçli'nin İsveç ve Avrupa'nın en iyi yüksek saksı Bernd Rosengren. Piyaniste Oki son, ben rahmetli oldu bu senenin başında. Allah rahmet 45 eylesin. sene beraber çaldım. İsveç'in en büyük piyanisti, jazz. Bernd Rosengren de öyle. O, Bernd Rosengren Avrupa'nın en iyi sonra kontrobası da Perulagat, o da çok güzel kontrbası. Ve davulcu bulamadık ve Türk davulcusu almıştık. Can Kozlu diye bir var ya bir onu aldık. Biraz o şekilde çaldık. Bu dinlediğiniz şeydi peki. Oh, oh,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 yani sekset olarak de olabilir belki Dur hmm, sürprizler peki. peki cazın hası diye sorsak cazın hasın sizce bir bab mıdır 5'liler 6'lılar evet, mıdır caz dediğin zaman evet işte dünyaya gelmiş büyük en büyük bir süsiyen diyelim artık Saksoncu. Charlie Parker o o bu cazı toparlayıp bir bir müzik haline getirmiş bir insan yani çünkü o zaman herkes başka çalıyormuş bütün orkest bir orkestra öyle çalıyor o teki bambaşka bir şey o teki başka diksilentler varmış değişik buluzcular bilmem nuflem böyle ondan sonra bunları duyuyor ondan sonra hakikatı bu cazdır diye oru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 <gülüyor> ben, ben, ama bunu çok sonra da öğrendim ben, yani ben. Neyse. Bu Çarlı Parker çalıyor orada 52. Cadde var ya orada hep evet. böyle caz, seher, kulüpler bile oraya her akşam orada sabahlara kadar çalıyor. Bütün müzisyenler, en iyi babalar geliyorlar işlerinden sonra falan. Hepsi oluyor böyle. Şaşırıyorlar bu nedir? Yani böyle? Böyle büyük bir, dahi, genius, genius diyorlar İngilizce öyle, diyorlar. zaten genius. İşte bu bebop. Şu esas ben zaten buradan öğrendim. Bunlardan yani, Charlie Parker'ın müziği, Diz Gillespie daha var babalar ama... ...en başta Charlie Parker çünkü, en büyük. Evet.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 Şimdi ancak o Charlie Parker'ın çaldığı harmoniler 13, 13 eksik, 13 sharp böyle şeyler var. Ha. Onları şimdi daha buldular. <gülüyor> o, o zaman çaldı, o kadar daha iyi bir insan düşün. Yani zaten cazı öğrenmek yani birisi meraklıysa onu dinleyecek. Ben onu ilk defa hayatımda onu dinledim. Charlie Parker'ı dinledim ve o kadar yeter. Başka bir şey dinleyemedim artık. Hep onu dinleyip ondan öğrenmek. Nasıl karar verdiniz İsveç'e gitmeye? Yani nasıl oldu? Yani ilk o, o gittiğiniz yer İsveç'e gitme. Bir hatırlamadım şimdi o, ama. O ben işte konservatör bitirdim yedi sene. Evet. Hemen yedek subaylık Ankara'da bir mektep var. Piyade okulu. Orada altı ay. Her akşam ben çıkıp çalıyorum şeylerde. <gülüyor> İntim diye bir yer vardı. İntim <gülüyor> Ankara'da. Hı, o hep jazz, hani böyle falan ee, orada çalıyor. Altı ay, ondan sonra kura çıktı işte ya. İskenderun'a. Kura herkes çekiyor bir bakayım gidiyorlar Doğu ya hepsi <gülüyor> böyle oralara Bir çektim ya okuyamıyorum hay Allah Yanındaki arkadaş ya abi de sen gidiyorsun cennete gidiyorsun dedi bana. Ya ne bu neresi? A İskenderunmuş hakikaten ne çekip cennette onu zaten. Hep cennetler Kuşadası cennet, orası cennet. Yani başladığım müziğe Stockholm. başladığım yer cennet. Stockholm Rüyalar ha? cennet. Evet <gülüyor> Do doğru. ben. <gülüyor> <Allah, gülüyor> Sizin Allah, peşinize Allah, takılmak lazım. <gülüyor> Demek vallahi, ki. Allah'a bile. Zaten öyle. Beni sanki birisi idare ediyormuş gibi. Ben bir şey bilmiyorum yani. O mekteplerde ben yani sıra bakma ama cahil kaldım çünkü hiçbir hiç hiçbir yerde kitap açmadım ben mekteplerde. Hiç hayatımda hep kulakladım. Yani böyle oldu. Fakat tabii hep kafada müzik olduğu için zamanım yok. Yani başka şeylere zaman ayırmam hep o müzikteyim yani. sonra Evet. Bir de peşinizden oraya gelenler oldu. Daha doğrusu orada himayeniz evet. altında aldığınız bu ülkenin müzisyenler de oldu mesela Van Arıcı gibi. A Elvan. O evet. Elvan işte, bir tek adam benden sonra odur. Türkiye'de yani bucası öğrenmiş insan. 20 sene benim orkestramdı. Stockholm'da. Ve benden benim memnunumdaki onlar en büyükleri oranın. Sonra bazen bizim onu almadık. A televizyonda var o. Şeyde televizyonda değil. Youtube'da. Yani Youtube'da var. Amerika'da olacak. Hı hı. Baktık da galiba ona biraz. Baktık. Evet. Bakmış mıydık Baktık. geçen akşam? Zenci bir davulcu vardı onu mu diyorsunuz? Ha Amerikalı. Sangoma evet, evvel etti davul. En mühim. Davul yani bateri. Davul mu Net nedir? Davul. Davul. <gülüyor> Aspa davul değil. <gülüyor> evet <gülüyor> Bateri en büyük. En mühim şey küçük gruplarda. Evet. Cazda bilhassa. Çünkü time. O time. O zaman.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 Hı -hı. hoplatıyor böyle şey hani swing ya işte değil mi? Swing nasıl işte. anlatıyor onlarda <gülüyor> hep var o işte davulcular o, o çok mühim ve tempoda kalmak düşmemek tempoyu düşürdüğü anda zaten bütün hepimiz gideriz öyle evet, çok zor ritim demişken aslında mesela <gülüyor> buraların ritimleriyle de yani mesela atıyorum 9-8'likte Avrupalı'ya karşılaştığında sayenizde mesela nasıl ben ama ben gittiğimde yok pek iyi değildi. Yani Almanya, Almanya harptan çıkmış her yer yıkık döküktü ben hmm. 1955-56 hmm. o zamanlar. Ve, fakat gene her caz kulüpleri falan vardı o zaman. Hayret yani. Ben yani işten sonra hemen zaten işte de caz çalıyorduk. Amerikalıların şeyleri vardı orada. Hmm. Orduları Amerika, Fransa'da, he Amerikan askerlerin kulübü, çavuşların kulübü Yüksek rütbeli, ne derler? Onlar işte, onların kulübü. Subaylar kulübü, ha, subaylar kulübü Hı -hı. mesela. Bir ay orada, bir ay orada çalıyordu Hep caz. Hep caz. Geliyorlar, söylüyorlar bana, Oğlum, you know, you know, Biliyor musun şunu şunu şunu çal... şunu aa tamam filan, o biralar ısparlıyorlar bize. Biz beş kişiyiz, bira getiriyoruz, otuz tane şişe bira. <gülüyor> Ulan kime çekiyor? <gülüyor> Hadi böyle, hep caz. Benim özellikle mesela Türk ritimleriyle karşılaştığında Aa, yani o şimdi onu... o şimdi, evet en mühim şey o işte. <gülüyor> onu Amerikalı Amerika, ya şimdi hepsi rahmetli tabii ya. Bütün babalar var ya isimlerle. Charlie Parker bile öyledir. onun tabii şey yap, O da muhakkak dinlemiştir Türk müziğini <gülüyor> film, bilir. Yani. D.C. Glass olsun. Telenis Monk. <gülüyor> E, McCoy Tanner Piyanist, Coltrane Piyanist. Bunlar ne? Hepsi bana geliyorlar, biliyorlar benim Türk olduğumu. Bana e, Charlie P. Mingus, Mingus onlar. Hepsi geliyor bana. Turkish music for us very important diyor. Allah Allah. Türk müziği bizim için çok mühim. Allah diyor. Neden diyorum. Ben anlatıyor işte bir plak almıştım. Haber davul diyor. E, double rit diyor huzuruna sonra diyor huzuruna evet çalıyorlar herhalde bir köy düğünü diyor biliyor her şeyi bir köy düğünü ondan sonra birisi geliyor bir gazel atıyor kimse o vallahi bilmiyorum çok en iyilerden biri herhalde ki işte diyorlar Türk müziğinde ruh var canslarda ruh var bak yani ben düşünüyorum ben böyle ya dünyada bu sürü rüsim, müzikler var değil mi Latin müzikleri var birbirlerine ne dünyada iki müzikte ruh var Türk müziğinde ama şimdiki değil tabii bu eski babalar çaldığı zaman ve jazzda ruh var iki müzikte ruh var dünyada Türk müziği caz siz Şükrü Tunar'dan bahsetmiştiniz Aa, değil mi? E Şimdi hemen evet, açayım mı? Burada dinlettirdim evet. <gülüyor> evet. Onun o çok güzel, taksimi, var. taksimlerinden evet. bir tanesidir o. Bilgisayarda var ya. Evet. Onu dinlettim çok büyük babalar arabanın içinde de dinlettim. O çok güzel duyduk onları. Evet. Burada şey şeyde de pek iyi duyulmuyor. Çok güzel bir set vardı arabamın içinde babalar. Yanımda e, bu Big Band var ya çaldık Hı -hı. Onun araşmanları yapan ve piyano çalan Fransi Bolan Hı -hı. Hep Amerika'da herkese e, a, Araşmanlar Hı -hı. yazıyor yani. Çok yüksekmiş yani, yani Oturuyor Ben dedim İster misiniz dedim bir Türk klarneti e, dinlemek ister misiniz dedim Tabii muafi dediler Tabii çaldı Bir çaldım Şükrü Tunar, gelmiş geçmiş. Bunlar bir dinledi, aklı böyle çıt çıkmadı. Ve sorduğum zaman nasıl buldunuz dedim. Dünyada dinlediğim en büyük klanet dediler bana. Hepsi. Ama bunu bizde bir Türkiye'de bile anlamazlar. Onlar sanar ki Türkiye'nin en Ama dünyanın en büyüğü. Evet. Çünkü bunlar o kadar mühürse her şeyi duymuş bunlar biliyor Amerika'da o neydi? Benny, Go Benny, Benny Goodman vardır. <gülüyor> ee, öteki klarnesi neydi? neydi? Artichow. Bunlara hep bir yazmış bir Onları hep duymuş. Lasyallıklar. Bunu duyuyoruz ya. Dünyanın en büyük klarnet. Duyduğum dünyanın en büyük klarneti dedi. Doğru? Doğru. Hakikaten. Ben ne diyorum biliyor musun? O Şükrü Şükrut'unlar Türkiye'nin Charlie Parker'dir. Aynen. Türk müziğinde o ça, cazda Charlie Parker. Suman dinlemek gerekiyor, duymak gerekiyor. Aa, havadar ya, eyvah. <gülüyor> yok yani dinleyicilerimiz. O akşam de, dinledik abi. Valla başla düşmek şeydi, lazım. o? Hangi, ne sabah makamı neydi? Sabah makam mı? Sabah makamı. Sabah, sabah değildi yok. Değildi. İkinci miydi? Üçüncü müydü? Onu hatırlayamıyorum. Evet, Belki de ikinci. Bu arada kalan müzikten külliyatta yayınlandı. Onu Şükrü Tünür, da evet. Söyleyelim Şükrü Tunar'ın. Dinleyiciler oradan da edinebilirler. Türkiye'de Daha öyle bir ya. edisyon da var. Hakikaten da... hiç bak radyolarda hiç bunlar şey çalış... yani Türkiye'de kültürümüz en büyük kültürümüz ya bizim dağ neler var. Yani davulcular, Rusunacılar. Dinleyelim mi müziği? Evet. Biraz. Olur, dinleyelim. Sonra kapamak zorunda kalacağız Aa, zaten. Aaa bittik mi? Vallahi az kaldı, 10 dakikamız kaldı. Eee. O zaman ne dinleyelim? Peki, Mahfif Alay'dan bir kayıt daha var. iki CD'miz var elimizde. Biri Big Band kaydı. Diğeri de Açık Hava'daki kayıt. Hangisine gidelim? Kap açık Hava'dakine ne gidelim? Vallahi daha ne var orada? Big Band olsun daha iyi, böyle daha... Çünkü burada pek duyulmamış Big Band'lar fazla. Evet.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 Rafif Falay bizlerle beraber. Gloria'ydı. Gloria, Gloria. evet. Evet. Başka. Kal Drevo. Dan e, bir arkadaş bu. Hepsi hepsi oldu ya. Bir ben kaldım ya. Vallahi. Uzun ömür <gülüyor> Ama ben yaşayacağım <gülüyor> ya Bu şeyi bırakamam. Bırakmayın zaten. Ya. Umarım burada da daha çok görürüz sizi. E i̇şte hani... geliyorum her sene geliyorum. Ya burada burada çalıyoruz.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 çok seviyorlar Danimarka İsveç neden Çünkü senelerdir neler gelmiş kalmışlar orada senelerce kalıyorlar Bir de evleniyorlar oturcuğu oluyor sonra bir sonra gene bir kaçıyorlar bir yere gene <gülüyor> Amerika Hani. Evet. ama çok iyi oldu herkes öğreniyor bunlardan öğrendiler zaten onun için hem halk dinlediği yaz çok seviyorlar Evet. Peki son olarak ha. genç enstrümancılara özellikle cazlıcılara. Tabi ha. Ne yani söylersiniz Caz, cazı öğrenmek için hani. Evet. Yani. En aşağıya yani benim gibi benim gibi olmaları lazım. Bir konserva, ilk önce iş bir klasik müziği öğrenmek. Onu öğrendikten sonra.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 hep onları iyileri dinlediğim tabii çok zor ama müziği öğrenince insan daha çabuk öğreniyor. Bir de en büyüğü, en mühim ise armoniyi öğrenmek. Armoni çok zordur. Bir de caz armonileri tabii klasikten bile zordur. Yani ben ne diyorum biliyor Caz dünyanın en zor müziği caz. Yani klasik müzik öğren, çal, otur, müzik konservatuvarı bitir, çal, ...dota okuyorsun.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 e, ...seni çaldığın cazda... ...bir bab olmazsa ben ona caz demem... ...diyor, bak. Hmm. Çünkü... O ...yapmış en büyük... Te, yani ...temelinden en yukarısına kadar... ...yapmış bu adam. Yani, bu dahi Cazı caz yapan bir insanın... ...eski denir mi <gülüyor> Bin sene sonra gene... ...Charlie Parker gibi bir insan çıkar mı... ...çıkmaz mı? Çıkamaz mı? Bundan daha iyi ne? Kim ne yapacak?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 Aslında sürenin sonuna geldik. Ne diyeberman işi çok zor bir iş. Teşekkürler geldiğin için Mafi. Sağ, ol, sağ olun çok teşekkür ederim ben de tabi. Ayan az ne sağlık çok sağlıcak sağ. Ol. İyi şanslar pardon. <gülüyor> Sumru ağır yürüyenle müziğin başka türlüsü.